Euzu billahi inneşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala habibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii'i zenubina Muhammed Ya Rahmanir Değerli kardeşlerim bugün de İslam dini nasıl bir dindir? Sorusunu birlikte cevaplamaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, tabii ki Müslüman bireylerin hayatlarındaki en önemli sorulardan, sorunlardan birisi de bu olmalıdır. Ben İslam'ı nasıl yaşamalıyım? İslam nasıl bir dindir? İslam benim deyimi çözer. Kuşkusuz ki, Kur'an-ı Kerim'de de pek çok defa belirtildiği üzere Allah Teala İslam dinini insanlara hidayet olsun diye göndermiş ve Müslüman insanlar Müslüman insanlar İslam'ı yaşamakla dünya ve ahiret mutluluğu elde ederler. İslam'ın en önemli özelliklerinden birisi budur. İslam'ı yaşayan insan mutlu insandır. İslam sadece insanların dünyada eziyetlere, sıkıntılara katlanıp dünya boyunca, hayatı boyunca eziyet içerisinde olup yalnızca ahiretinin mutluluğu demek değildir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim insanların hayatları boyunca imtihan edileceklerini bildirir. Allah Teala insanları değişik şekillerde Yaşamları boyunca imtihan eder. Ancak bu imtihan her zaman eziyet çekmesi anlamına değildir. Önemli olan İslam'ı yaşayan bir insan dünyada da ahirette de huzura, mutluluğa kavuşacak demektir. Bunu hayatımızın pek çok yönünde, pek çok yönüyle görmekteyiz. Aile hayatında İslam'ın emirleri yerine getirildiği zaman, uygulandığı zaman aileler huzurlu ve mutludur. İslam'dan uzaklaşıldığı zaman ailelerdeki huzur biter. Geçtiğimiz yıl yüz binlerce aile boşandı, ayrıldı. Son 17 tertisinde de 1 milyon 1 milyonun üzerinde aile dağıldı, boşandı. Neden oldu? Bunların temeline indiğinizde hepsinden de İslam'dan uzaklaşma var. Tabii ki başka nedenler var ama eğer aileyi bozacak aileye ihanet edecek sebepler ortaya çıkmışsa, alkol, uyuşturucu vesaire olmuşsa, başka sebepler meydana gelmişse biliyoruz ki, huzursuzluklar diz boyu. Ve bunu diğer anlarda da birazdan e, temas edeceğiz. Değerli kardeşlerim, özetle söylemek gerekirse, İslam insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan bir dindir. İkinci olarak, İslam İslam hayatın her anını düzenleyen bir dindir. Hayatın hiçbir anı boş bırakılmamıştır. Üçüncü olarak da İslam sosyal bir dindir. İslam insanların aktif olmasını ister. Sadece kişilerin kendi kendine yaşamasını, sadece kendi görevleriyle sınırlı kalmasını değil, sosyal olarak da aktif olmasını ister. Dördüncü olarak da İslam, bir başka tanımla ibadet ve muamelat diye ikiye ayrılır. Nedir bunlar? İbadet dediğimiz, bireysel yapacağımız ibadetler namaz gibi, oruç gibi ibadetlerdir. Muamelat dediğimiz de hayatın bizzat kendisidir. Şimdi bu bahsettiğimiz noktalara biraz temas etmemiz gerekirse özellikle şunu belirtelim ki, Dinimiz Hristiyanlıkta olduğu gibi bir insan kiliseye girdiğinde dindar olsun, kilisede beynini dumura uğratsın, orada ne söylenirse kabul etsin, zihni kabul etse de etmese de, mantığına, aklına uysa da uymasa da her söylenenleri alsın ama kilisenin dışına çıktığı zaman özgürce sözüm ona yaşasın. Kilisenin dışına çıktığı zaman hayatı kendisi belirlesin. Kilisenin dışına çıktığı zaman canı, gönlü ne isterse onu yapsın. İslam böyle bir din değildir. Ya İslam değerli kardeşlerim, hayatın hayatın her anına, günün 24 saatine müdahale eden bir dindir. Sabah yakıtaktan uyanır uyanmaz yapacağı iş, akşam uyuyacağı zaman yapacağı iş çarşıda alışverişteyken, bir dostuyla muhabbetteyken, ibadet esnasında, alışverişinde, istirahatinde, ziyaretinde, evinde, iş yerinde, arabasında, yaya yürüyüşünde, oturuşunda, kalkışında neyi nasıl yapacağını İslam belirlemiştir. İslam bir hayat nizamıdır, İslam hayatın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de اَفَتُواْ مِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَادِ buyuruyor allah Teala. Siz kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını inkar mı edersiniz? Bir insan eğer din benim hayatımda yalnızca şu alanlara müdahale etsin, dinin emrettiği şu noktaları ben yerine getireyim ama şundan sonrasına karışmasın dediği an o insan Allah korusun, Dini yeterince kabullenmemiş, kabullenememiş, yeterince hakkıyla Müslümanlığı benimsememiş, daha doğrusu Müslüman olmamış anlamı doğar. Neden? Çünkü İslam bir hayat nizamı olarak Allah'ın insanlara verdiği bir hidayet dini olarak bir bütündür, bölünmez, parçalanmaz. İslam'ın tazesi, bayatı, pastorizesi, ılımlısı, radikalı olmaz. İslam bir bütündür. Kuntum hayra ummetin uhricet dinnet, te'muruna bil ma'ruf ve tenheuna Allah müminlerin özelliğini de böyle buyuruyor. Siz ümmeten vasatan. Vasat bir ümmetsiniz diyor. Kuntum ummeten vasatan lita'kunu şehede alel nas. İslam bizlerden ne öyle çok sert olmamızı ne de gönlümüzün estiği ...ılımlıla et, pastörize dedikleri bir din olmasını istemiyor. Bizim, mutedil bir din olarak Allah'ın emrettiği şekilde... ...dünya ve ahiret işleri arasında bir ayrım gözetmeden... ...her ikisini de birlikte yürüten bir insan olmamızı istiyor. Onun içindir ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...en hayırlı insan, dünya ve ahiret işi arasında ayrım gözetmeyen insan buyuruyor bir hadisinde... Dolayısıyla bir insan şu şu işler ibadete ait işlerdir. Ben öyleyse bunları ibadet çerçevesinde yaparım. Bunlar ise ibadet filan değildir. İstediğim gibi yaparım diyemez. Ya yaptığı her şey bir ibadettir. Hani bir ayette meşhur bildiğimiz ayet-i allah Teala buyuruyor ya وَمَا يَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri Yalnızca bana kulluk etsinler, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarasın diyor Allah. Ne demek bu? Yani bir insan hayata geldi, yaşandığı esnada ölünceye kadar sürekli olarak ibadet içerisinde bulunması demek, işi gücü bırakıp, yemeden içmeden kesilerek, hayata karışmadan, uzlet içerisinde yaşayarak yalnızca ibadetle meşgul olması demek değil... Burada bahsedilen yalnızca ibadet için yaratılmış olmak demek hayatı boyunca yaptığı her şeyin ibadet bilinciyle yapması, her şeyin ibadet olduğunu düşünmesidir. Bir insan iş yerine girerken helal rızık kazanma niyetiyle gitmiş ise o zaman yaptığı sevaptır. Yani dünyayı bir para kazanıyor, iş yapıyor ama... Sırf bu, dünya, bu düşünceyle yaparsa, helal rızık düşüncesi içerisinde yaparsa o zaman bu insan sevap kazanır. Ailesiyle olduğu zamanlarda kendi ailesine yaptığı harcamalar bile dinimizde sadaka sayılıyor. Onun için de bir insanın hayatında böyle çağdaş hayatta insanlara sunulmaya çalıştığı gibi özeli diye bir şey yoktur. Ya her şey din altındadır yaptığı her şeyin dini kılıfa uyması gerekir. Eğer istirahat içerisinde ise oyunla, eğlenceyle geçirdiği vakit var ise ki helal dairesi içerisinde bunları da yapabilir. Yapacağı şey yine ibadete uygun olmasıdır. Neden bahsediyoruz? İslam'ın bir hayat nizamı olduğundan, İslam'ın hayatın her anına müdahale ettiğinden İslam'ın hayatın her alanını düzenlediğinden çünkü Allah Teala insanları yaratmış kadiri mutlak olan Allah insanı yoktan var eden olan Allah her şeyini bilir. Hayatını da ona göre düzenlemiştir. Bunun içinde insanı hiçbir yerinde boş bırakmamıştır. İnsanın yapacağı her şeyi denetlemiş, düzenlemiştir. Mesela bir insanın ekonomik anlamda bahsetmemiz gerekirse hepiniz Kur'an'da her zaman okursunuz. allah Teala faizi yasaklamış. Faizle alışverişi yasaklamış. Faizle alışveriş yapan, faizle uğraşan her kim olursa olsun Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir diyor. Şimdi bir insan faizin her ne çeşidine bulaşırsa orada İslam'a aykırı bir davranışta bulunmuş olur. Eğer İslam Sadece insanların bireysel ibadetlerini, sadece namazı, sadece orucunu, sadece haccını düzenleyen bir din olsaydı Allah Teala'nın mesela faizle ilgili bir emir vermesinin, faiz yasaklamasının bir anlamı olmaması gerekirdi. Biliyoruz. "Vela sughiru'l mizan" Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tartıda hile yapanlara lanet okuyor. Sakın tartıda hile yapmayın diyor. Mutafdifin suresinde de geçer. Neden? Çünkü İslam ticari kuralları düzenler. Öyle ben alışveriş yapıyorum. Namaz kılarken Müslümanım ama şu hileli malı satarken o başka diyemez bir insan. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yönetici bir devlet başkanı olarak çarşı pazarları da denetlerdi. Bir gün çarşıda dolaşırken bir Buğday çuvalının la eline attı ki görüntüde buğday satan bir adam çuval düşü düzgün, kuru eline daldırdığında alttakilerin yaş olduğunu gördü. Onu satıcıya sorduğunda Ya Resulallah ben yaşı bozuk tarafı ön plana çıkarsam kimse almaz dediğinde buyurdu ki men gaşenaferi isteminle aldatan bizden değildir. Ticari kula koydu peygamberimiz. Eğer ticari kural koymuş da yani İslam hayatımızın her anını bu şekilde yine biliyoruz ki mesela ticari kurallar olarak işte kara borsayla alışveriş yapmayı, insanları her açıdan aldatmayı bunların hepsini dinimiz yasaklamış. Bunlar ekonomik anlamda koyduğu kurallardır. Yine işçi işveren hususunda işte ücretlerin al kurumadan ödenmesi, çalışanın işverene karşı sorumluluğu tüketicinin ve üreticinin yapacağı işler aldatmaması gerektiği gibi kurallar boşuna konmuş kurallar değildi değerli kardeşlerim. Bunların dışında özellikle son dönemde sıkça ravaşta bulunan hani şu kişisel gelişim terminerleri var. Buralarda değişik değişik sözler söylerler. Ne hikmetse... Batılı filozoflara sözü getirilir. İşte filan Batılı şöyle demiş, o demiş de bu çok önemli bir söz. Halbuki bu sözlerin büyük çoğunluğunu dinimizden almışlar. Oradaki doğru sözlerin, mesela nedir oradaki kurallar içerisinde? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki: Helak el mütesavuşun. Erteleyenler helak oldu. O kişisel gelişim teminelerinin kurallarından birisi budur. Hemen şimdi bir işe karar verdiysen o işe odaklan. Bir işe karar verdiysen hemen yap. Bunu söylerler. O Peygamberimiz ne buyuruyor? Erseleyenler helak oldu. 14 asır önce bu kuralları koydu. Onun içinde bunun dışında mesela kaliteyle ilgili. Kaliteyle ilgili pek çok şey söylenir bugün. Dünyada revaçta olan kavramlardan birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّ يُحِبُّ Abdül Mümin, اِذَا عَمِلَ عَمَلًا يُتْقِنُهُ Allah mü'min kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Yani Allah mü'min kulunu bir işi ucuza yaptığında demiyor. Bir işi şöyle yaptığında böyle yaptığında demiyor. Ne zaman severmiş? Bir işi tesbih çekerek yaptığında sever demiyor. Bunlar da muhakkak doğru şeyler ama ne zaman sever? Allah mü'min kulunu işini kaliteli yaptığında sever. Düşünün ki... Bir mobilya, mobilya ustası eğer mobilyayı yanlış yapmışsa o mobilyayı seyreden gelen giden herkes evde salonda dizili vitrine bakarken ya bu usta ne kadar çürük adammıştı. Herkes ustaya konuşur. Bunu kaça yaptı nasıl yaptı ne hiç kimse bunu konuşmaz. İyi yapmışsa da herkes iyi yapanı takdir eder. Dolayısıyla da işle ilgili kuralların hepsini dinimiz değerli kardeşlerim. Yine biliyoruz ki mesela temizlikle ilgili, temizlik dinin yarısıdır. At-taharatu şafrül imen, nısfül imen gibi at-taharatu minel imen, temizlik imandandır. Yani temiz olmayan imanın oksandır. İmansızdır dememesi doğru bir söz olmaz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, iş hayatında da hayatımıza giren hayatımızın her anındaki kuralları dinimiz koymuştur. Bizi hiçbir noktada başıboş bırakmamıştır. Bunun dışında tabii ki yönetimle ilgili mesela rüşvet alanda erraşi vel mürteşitinler. Rüşvet alanda verende melundur, alanda verende cehennemdedir. Rüşvet kim alır? Yönetimle ilgili bir hadisedir. Yönetim etkin olan, kadem değişik dirimlerde görevli olan insanlar çoğunlukla hedeftir. Onun içinde işte rüşvet mesela zimmet. ...adam kayırma gibi... ...hakkın suistimalı olan her şeyi yasaklamış. Yine Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim'de... ...adalet emrediliyor. diyor. Bu da tabii ki yönetimle ilgili bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunlardan başka toplumsal olaylardaki kuralları da dinimiz belirlemiştir. Mesela hırsızlığı yasaklamış. Mesela komşu haklarının gözetilmesini... Mesela infak edilmesini, mesela akrabalara silah-ı rahim yapılmasını emretmiş. Bu konan kurallar, kimisinde sadece şunları yapmayın, bunlar yasaktır, bunların dışında her şey serbesttir anlamındadır. Kimi zamanda, israrla şunları yapın diyerek, bize yapmamız gereken temel kurallar verilerek emredilmiştir. Dolayısıyla da, Toplumsal olaylarda da, yönetimle ilgili olaylarda da, iş hayatında da, ev hayatında da, mesela yine bir insan beşeri halinde de, beşeri halinde de eğlence yapabilir. dinlenme anlamında yapacağı şeyler yapabilir ama bunun da haram olmaması gerekir ki, bunların da biliyorsunuz kuralları konmuştur. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunların sonucunda, Tabi ki İslam aynı zamanda bireysel ibadetlerin de dinidir. İnsanın namazını nasıl kılacağı, orucunu nasıl tutacağı, kendi iş dünyasıyla neler yapması gerektiği bunu da belirlemiştir. Ama bilelim ki İslam'da ibadetler, İslam özü itibariyle ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi ibadet hukukudur, diğeri ise muamelat hukuku. İbadet dediğimiz, Bizzat namaz gibi oruç gibi bireysel ibadetlerimizi yani sadece kişiyi ilgilendiren yönlerdir. Muamelat ise hayatın ta kendisidir. Hani ed-din el-muamele diye buyurulmuştur ki dinin kendisi de bizzat muameledir. Hani bir yerde yine buyrulur ki bir insanın iyi müslüman olduğuna çok namaz kılması çok oruç tutması, çok ibadetiyle karar vermeyin. Onun altın ve gümüşle, şu duygusal işler, şu parayla olan ilişkiler, şu maddi ilişkilerdeki durumuna göre karar verin. Namaz kılmaya gelince kılıyor ama namazdan sonra her türlü haramı işleyebiliyorsa bu insan doğru bir insan değildir değerli kardeşlerim. İslam hayat nizamıdır dedik. Hayatın hiçbir anını boş bırakmaz dedik. Çünkü dedik, İslam Hristiyanlıkta olduğu gibi sadece kilisenin içinde değil, hayatın her anında, hayatın her alanında olan bir dindir. Onun için de hayatımızın her anını dinimizin emirlerine göre düzenlemek, dinimizin emirlerine göre yürütmek zorundayız. Bir tarafını alıp başka tarafını bırakırsak o din kuşa çevrilmiş olur. Bunu uygulayan insan yeterince Müslüman olmamış olur. İşte bunun bir dindir ki hayatımız boyunca Ya Rabbi attığımız her adımda, aldığımız her nefeste senin rızağını gözetmemizi nasip etleriz. Onun içinde bir insan kıyamet günü Yasin suresinde buyurulduğu gibi Yüme teşhedu aleyhim elsinetuhum ve aydihim ve argülüm o günde insana dilleri, elleri, ayakları hepsi şahit olur, hepsi konuşur. Kıyamet günü Allah Teala insanların uzuvlarına bugün sadece dilin konuşma yeteneği yetisi varken o gün vücudun diğer azallamlarına da verecek. Ele diyecek ki konuş. Elde diyecek ki ''Ya Rabbi bu benimle şu şu haramları işledi, şu şu şu işleri yaptı, bu el, öyle önemli bir el ki... Oho hayat boyunca neler yaptı neler, kıyamet günü Allah bu ele bu imkanı tanıyacak. Gözlere diyecek ki ''Konuş, sen nelerere baktı, ayaklara diyecek ki ''Konuş, seninle nereye gitti, bu attığı adam adımlar dünyevi bir çıkar için miydi?'' Dünyevi küçük hesaplar peşinde mi atıldı bu adımlar... ...yoksa Allah rızası için mi atıldı bu adımlar... ...onların hepsi sorulacak... ...çünkü İslam insanın her hayatını değerli kardeşlerim... ...hayatının her anını gözetlerdi onun için. Tabii ki dinimizin bir başka yönü de... ...değerli kardeşlerim... ...İslam dini dedik sosyal bir dindir. Yani... ...sadece insanların içine kapanık olduğu, sadece kendi kendine yaşadığı bir din değildir. Başka medeniyetlerde, başka anlayışlarda olduğu gibi... ...dağın köşesine çekil, ne yaparsan yap anlayışı dinimizde hoş görülmemiştir. Hani meşhur evlilikte anlatılan hadis-i şerif vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bir gün üç tane sahabe efendimiz geliyor. Efendimiz'i bulamayınca oradakilerden yaşantısını soruyorlar. Peygamberimiz nasıl yaşardı? Duyuyorlar ki yemek yer eve geldiğinde bazen oruç tutar, bazen tutmaz. Yemek yer, uyur, uyanır, namaz kılar. İbadetleri olan ama dünyevi hayatı da devam eden bir insan. Bunu görünce üç tane sahabe kendi içerisinde yemin eder. Ne derler? Birincisi der ki yemin olsun ki Ölünceye kadar hiçbir gün ara vermeden oruç tutacağım. Ölünceye kadar oruç tutacağım. Bir diğeri ölünceye kadar hiçbir gece uyumadan sabaha kadar ibadet edeceğim. İkincisi bunu söyler, üçüncü sahabede eder ki ben de bir köşeye çekilip ölünceye kadar evlenmeden, insanlara karışmadan yalnızca ibadet edeceğim. Bunun üzerine bu üç tane sahabenin bu sözleri söyledikleri anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıka gelir. Der ki biraz önce şunları şunları söyleyen siz miydiniz? Evet ya Resulallah. O sahabeler diyorlar ki peygamberimizin geçmiş ve gelecek tüm günahları affedildi. Tabii ki o cenneti garantiledi. Günahları affedilmiş bir peygamber olarak onun az ibadet etmesi normal. Ama biz çok ibadet edelim diyerek bu işi böyle niyet ediyor. Peygamberimiz de gelip onların bu sözünü duyduktan sonra diyor ki bakın içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Böyle olduğu halde bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Hem uyurum hem de ibadet ederim. Ben de insanlarla evlenirim ve nikahla ilgili oradaki sözü ee, evlenmeyen benden değildir diye buyuruyor Peygamberimiz En nikahü sünneti teman ve gıb an sünneti felise minni. Yani değerli kardeşlerim hayat hayat bir bütün olarak sosyal bir dindir. İnsanlardan uzlete çekilen kendi başına yaşanılan bir din e, hoş bir din değildir. Onun içinde işte İslam'ın mesela sıkça duyduğumuz hadis-i şeriflerden birisi nedir? Hayrun ne'sen yefun Efendimiz buyuruyor ki... ...insanların en hayırlısı... ...insanlara en çok... ...faydası olandır. Yani şunu diyebilirdi... ...en hayırlı insan... ...sabaha kadar tek ayak üstünde... ...durup ibadet eden... ...sabaha kadar alnını secdeden... ...kaldırmayan insan... ...sabaha kadar zikir çeken insan... ...diyebilirdi. Bunlar güzel şeyler... ...ama en hayırlı insan... ...olmak için ne gerekiyor? En hayırlı insan en çok namaz kılan değil insanlara en çok yararı dokanan insandır. Bu önemlidir. Yine biliyorsunuz sıkça kullanılan hadis-i şeriflerden birisi komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bu da sıradan bir söz gibi geliyor bize. Değerli kardeşlerim ne diyor Peygamberimiz? Namaz kılmayan oruç tutmayan bizden değildir diyerek onları dışlamıyor. Ama diyor ki Yanı başındaki komşusuyla ilgilenmeyen, o aç olduğu halde onun ızdırabını kendisine dert edinmeyen insan bizden değildir. Neden? Çünkü İslam sosyal bir dindir. İslam başkası için yaşamaktır. İslam kardeşin için yaşamaktır. En hayırlı insan fedakarlıkta bulunup başkasına her türlü hizmeti gören yapan insandır. Onun içinde yine biliyorsunuz başka bir terife. "Men raa minkom munkran fal yuğairhu biyede, fa illam yistafiy fa bilisane, fa illam yistafiy fa bilalbihu" ve diğerki adapın iman diyor Peygamberimiz. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzersin. Eğer buna gücü yetmezse diriyle düzersin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bozetsin. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Alemler bu hadisin yorumunda diyor ki, eliyle düzeltmek bir kötülük gördük, bizzat müdahale ederek düzeltmek yöneticilerin işidir. Hocalar vaat sözünden sabaha kadar bağırır. Faiz günahtır, faiz haramdır, içki içmeyin der, şunu yapmayın, bunu yapmayın der. Ama ellerinden bu sözden başka bir şey gelmez. Ne zaman ki yönetim mekanizmasında olup, Elinde imkan olan insan bir imzasıyla, bir kararıyla her şeyi yasaklar, yasaklayabilir, frenler frenleyebilir. Kötülüklerin daha çok artmasına zemin hazırlamaz, tersine imkanın işletinde kötülükleri ortadan kaldırmak için uğraşır. Çünkü önce kötülük elle düzeltilmesi gerekir. İkinci kademe ne yapmalıydı? Eliyle düzeltmeliydi. Alimler diyor ki işte bu da alimlerin görevidir. Dille, dil ile, elle yapılmadı, diliyle düzeltilecek çünkü insanlar uyarılacak. Bir kötülük gördüğümüz zaman herkesin görevi, öncelikle alimlerin ama herkesin görevi bunu insanlara uyarıp ikaz etmek, takın ha, yapmayın ha, yanlış bu ha diyerek kötülüğe müdahale etmektir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek değildir. Bana ne demek değildir, her ne pahasına olursa olsun reddedilse bile kötülüğü gördüğü zaman konuşmak, söylemektir, yapmayın demektir. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, kalbiyle boğuzduğu, tabii ki o da söz imkanının bile bulunmadığı ortamlarda, hiç olmazsa, hiç olmazsa gönlünle iyiliğin yanında ol, gönlünle bari kötüle sevgi besleme zet o kötülükten Çin'deydi diye peygamberimiz böyle bir sınır koymuş değerli kardeşlerim. Neden dolayı? Çünkü İslam İslam sosyal bir dindir. Olaylara seyirci kalınmasını değil, aktif olarak müdahale edilmesini ister. İslam sosyal bir din olduğu için insanların kendi ibadetlerinden çok daha fazla toplumuna karşı çevresindeki insanlara karşı sorumluluğu vardır. İşte bunun içinde aileyle ilgili ve toplumla ilgili, bunun dışında diğer konularla ilgili pek çok hüküm gelmiş. Dinimizde değişik oranlar verilir. Kur'an-ı Kerim tefsiri ilerlebet devam eder. Onun içinde bu ayetleri bir yerde sınırlamak söz konusu değildir. Ama e, söylenir ki Kur'an-ı Kerim'deki ibadetler Kur'an'ın toplam bütünü içerisinde yüzde yirmiden bile daha azdır. Bireysel ibadetleri, insanın kendi kendine yapması gereken şeyleri. Deminki örneklerimizden birisi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet-i kerimesi, Bakara suresindeki ayet-i kerimedir. En uzun ayet. Tam bir sayfa uzunluğundaki ayet, bu ayet borçlar hukukunu düzenler. Yani İslam, Hayat dini olduğu için alışverişte borç mekanizması nasıl işleyecek, bugünkü anlamda noterlik nasıl işleyecek bunu dinimiz bir kural olarak Kur'an-ı Kerim'de belirtmiştir değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı da e, değişik alanlara ait Kur'an'da emirler ve yasakların gelmesi bu yüzdendir. Yoksa Kur'an-ı Kerim mesela ve اللّٰهَ وَاَفِعُ الرَّسُولَ وَاُنِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...sizden olan emir sahiplerine, yöneticilerinize itaat edin demesinin bir anlamı olmazdı. Şayet din tek başına yaşanacak bir din olsaydı, e, bu anlamda e, yönetimle ilgili kuralları da dinimiz verilemişti değerli kardeşlerim. Buna itaata bugün oy diyebilirsiniz, bugün e, imzayla işte, e, bağlılık bildirme gibi e, tabii ki itaat anlamı sadece... Sözel olarak değil, aktif olarak bugün çok daha gelişmiş bir biçimde e, nasıl gerçekleştiğini hepimiz görüyoruz değerli kardeşlerim. Zaten Kur'an'da bu tür konuların yer alması da boşuna gelmemiştir. Mesela adaletle ilgili, adaletin tesisiyle ilgili döne döne e, emri emirlerin verilmesi de bu noktadaki hususun, bu noktadaki özelliğin ne kadar önemli olduğunu beyan etmek için gelmiştir. Bunun için Özetle diyoruz ki İslam insanların iki dünyada da mutluluğu için gelmiş. Sosyal bir dindir. İslam hayatın her anını düzenler. İslam insanın hayatında hiçbir anını boş bırakmamıştır. Allah cümlemize İslam'a uygun hayat sürmeyi hayatımız boyunca her noktada, her adımda aldığımız her nefeste Rabbimizin rızasına uygun yaşam sürmeyi cümlemize nasip eylesin.